Allah'ın ve ve min ve min ve yudlil ve ve kardeşlerim, bu bu sohbetimizi iki yıl önce yine Kurban Bayramı'na son haftaki sohbette yapmıştık. Nefisleri muhakeme etmek nefsini kınamak insanın kendi nefsini kınaması hesaba çekmesi mahkeme etmesi bunun akabinde de inşallah kurbanla alakalı özet olarak soru cevap şeklinde biz burada hem sorup hem cevap vereceğiz ve kurban üzerine sohbetimizi devam ettiririz ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir sakın dünya hayatı sizi aldatmasın fatır suresi ayet 5 bu ayeti kerimenin tefsirinde Ebu Davut'taki hadisine baktım. Allah'u Azza ve celle önce diyor, cenneti yarattı. Meleğe dedi ki ey melek git cenneti dolaş. Melek gidip cenneti dolaşınca, cenneti dolaş dedi. Melek gidip cenneti dolaşınca, ey Rabbim izzetine yemin ederim ki cennetin güzelliğini ve bu vadi, bu güzelliği duyan herkes buraya gelmek için mücadele edecektir. Kulların çoğu buraya gelecektir, diyor. Daha sonra Subhanehu ve Teala cehennemi yaratıp, cehennemin etrafına dünyanın süsl, süsüyle, nefsin arzulayıp sevdiği şeylerle, nefse zor gelen şeylerle donattı. Onun için diyor ki, dünya hayatının süsü sizi aldatmasın, diyor. E, melek gidip Cehennemi dola, şey cenneti dolaşıp etrafındaki zorluğu görünce cehennemi dolaşıp etrafındaki süsü görünce geliyor ey Rabbim izzetine yemin ederim ki pek az insan buraya gelir diyor. Muhterem kardeşlerim zaman zaman o hale geliriz ki ahiret hayatını ölümü hesabı insanın bağırsaklarını makatından koparıp ağzına getireceği o melih denilen cehennem içeceğini unuturuz. Sanki bize çok uzak gibi. Onun için Allah'u Azza ve celle dünya hayatının süsü ve eğlencesi sizi aldatmasın diyor. Bu ayeti kermenin tefsirinde Ebu Davud'da cennetin etrafı dünya hayatının süsü ve eğlencesiyle donatıldı diyor. Sakın o süs o oyalama sizi aldatmasın diyor. Tirmizi de bu ayeti kermenin tefsirine bakınca Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki bir kalpte iki sevgi durmaz diyor. Ben dünyayı da seveceğim, ahireti de seveceğim, ikisinde de büyük bir başarıya ulaşacağım şeklindeki yaklaşım meşru değil, caiz de değildir. Ya biri birinden ağırlıklı gelir ya da diğeri diğerinden ağırlıklı gelir. Onun için Allah'ın Resulü iki sevgi bir kalpte durmaz Kalp tek sevgiye göre yaratılmıştır diyor. Yani ya ahiret sevgisi olacak ya da dünya sevgisi olacak. Bununla beraber dünyadan nasiplenmeyi de unutmayacağız. Evet mutlaka kardeşlerim. Yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın bu ayetindeki uygulamasında Tirmizi'nin dördüncü cildindeki tefsir bölümüne baktığımda Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın dünya hayatındaki süsü mevzuunda şöyle anlatıyor. Ömer radıyallahu an diyor ki bir gün Allah'ın Resulunu ziyaret etmek için yanına çıktım diyor. Mübarek hucutu kum tanelerinin üzerine yatmış, kum taneleri de hucutuna batmıştı diyor. Altına çok kısa bir sergi sermiş, duvarda asılı bir çift de yalın vardı diyor. Başka hiçbir şeyi yoktu. Ben gidip selam verince Allah'ın Resulü doğruldu. Mübarek hucutuna kum taneleri batmıştı. Ağlamaya başladım. Ey Allah'ın Resulü Kisra ve Kayserler tüy yataklarında yatıp otururlarken sen ki Allah'ın Resulusun kum taneleri vücutuna yapışmış. Bunun üzerine ey kardeşim Ömer dünya onların ahirette bizim olsun. Ey kardeşim Ömer dünya onların ahirette bizim olsun diyor. Ben isteseydim Rabbim Safa ile Merve'yi benim için altın yaratırdı. Ama Allah'a yemin olsun ki onun kadar bir altınım olsa onunla beraber sabahlamak istemezdim diyor. Görüldüğü gibi gerçekten biz yakinen ahiret hayatına inansak yine Allah'ın Resulü buyuruyor ki siz benim bildiğimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız diyor. İşi gücü bırakıp kendinizi dağlara vururdunuz, ibadete vururdunuz diyor. Gerçekten bu şekilde düşündüğümüz ve cehennem azabının şiddetini okuyup ayet ve hadislerden mütale edip dinleyip okuduğumuz zaman bunun şiddetinden dolayı tüylerimiz ürperiyor muhterem Peki bu nasıl bir inanç nasıl bir yakin ehliyiz ki hala zaman zaman hatta çoğunlukla dünya hayatından bir cüz bir kısım bir şeyler kazanmak için Allah'ın haram sınırlarını dahi ihlal ediyoruz. Onun için bu ayeti kerimenin tefsiri, Fatır Suresi 5. ayeti kerimenin tefsirinde Ey insanlar Allah'ın vaadi gerçektir ve yakındır. Sakın dünya hayatının süsü sizi aldatmasın. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurduğu gibi Siz dünyanın peşinden koşup gidersiniz. Dünya size sırtını dönüp kaçar. Ne kadar gider koşarsanız, onun için uğraşırsanız elde edemezsiniz diyor bakın fakirlikten yakınan yoksulluktan yakınan dünya hayatına aşırı derecede önem verip onun peşinden koşan bir insanın ihtiyaçları hiç bitmez hatta o durumu gelir ki faiz batağına dahi bulaşır hala ihtiyaçlarını temin edemez ve çoluk çocuğuna kendince tespit ettiği ihtiyaçların cevabını veremez Allah Resulü aleyhisselatu vesselama Komşusu iki tane kuş getiriyor. Kuş eti kesilmiş, temizlenmiş, pişirilmiş kuş. Allah'ın Resulüne Ayşe validemiz birisini ikram ediyor, diğerini de ertesi güne saklıyor. Allah'ın Resulü bir gün sonra geldiğinde ya Ayşe yiyecek bir şey var mı diye soruyor. Ayşe validemiz diğer kuşu getirdiğinde subhanallah ya Ayşe neden bunu yaptın dünkünün rızkını bugüne sakladın? bugünün rızkını Allah başka takdir ederdi diyor. Görüldüğü gibi iki kuşun bile birini yarına saklamayı Allah'ın Resulü hoş görmüyor. Ya Ayşe bugünün rızkı başkaydı diyor. Yine Tirmizi'nin dördüncü cildinde gelen hadiste Allah'ın Resulü sahabesiyle Medine sokaklarında yürürken çöplüğün üzerinde ölmüş, çürümüş, kurtlanmış bir keçi yavrusu oğlak görür. Sahabeye Ey ashabım ben bu oğlağı satıyorum diyor Allah'ın resuluna diyorlar ki ey Allah Resulü biz onu ne yapalım ki ölmüş çürümüş kurtlanmış Allah'ın indinde nezninde dünya hayatı oğlak gibidir diyor siz birbirinizin boynunu onun için vuruyorsunuz diyor Allah'ın izninde indinde dünya o keçi yani o çürümüş kokmuş kurtlanmış oğlak gibidir diyor siz onun için birbirinizle yarışıyorsunuz diyor. Onun için Allahu azza ve celle dünyaya dünya kadar, ahirete ahiret kadar değer vermemizi nasip eylesin bizleri. Dünya hayatının peşinden koşup her şeyini, dinini, izzetini, neslini, malını, mülkünü kaybedenlerden eylemesin bizleri. Ey kardeşler, unutmayalım ki dünya arkasını dönmüş gitmekte, ahiretse bize doğru gelmekte. Bunun örneklerini beden ve fiziyimizde haber vermektedir. Ömer radıyallahu dişleri çıkmaya dökülmeye başlayınca ey dişlerim bana haber verenlersiniz muhakkak ki bu haberinizi anlıyorum fiziğimizdeki olan değişimler saçımızın ağarması dökülmesi yaşım, gözlerimizin iyi görmemesi kulaklarımızın eskisi gibi duymaması çocukluktan kurtulup ergenlik çağından delikanlılık yaşlılığa ayak, ayak atmamız Ahiret hayatının geldiğinin habercileri değil midir muhterem kardeşlerim? İçimizden göçüp giden kardeşlerimiz ahiret hayatının habercileri değil midir? Ey insanlar öyle bir gün gelmeden sakının ki o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkes kazandığınızın tas tamam verilecek. Ve hiçbir kimseye asla haksızlık edilmeyecektir. Bakara 281 muhterem kardeşlerim. Bu ayeti kerimenin tefsirinde diyor ki kişi zerre kadar iyilik de yapsa, zerre kadar kötülük de yapsa asla zayi edilmeyecek. Onun için ailemizde, komşularımızda, arkadaşlarımızla, eş ve dostumuzla, hısım ve akrabalarımızla, birbirimizle olan münasebetlerimiz de %90 benim hatam olabilir. %10 sen kendi hatanı görmelisin. Onun için Rabbine istiğfar etmelisin. Çünkü o gün geldiğinde zerre kadar iyilikte, zerre kadar kötülükte zay olmayacak. Bir kardeşim %90 hatalı olabilir. Ben onun %90'ıyla uğraşma yerine kendimin %10'luk hatasıyla uğraşmalıyım. Anlamalıyım. Rabbime istiğfar etmeliyim. O kardeşimden %10'luk için af dilemeliyim, helallık dilemeliyim. Çünkü o gün bütün azalar susturulur, dil susturulur, baldırlar, deriler ve bütün azalar konuşmaya başlar. O gün zerre kadar hayır, zerre kadar şer ziyana uğratılmaz. O hatada, o münasebette zerre kadar şerrin varsa o bile zayi edilmeyecek, o bile deftere yazılmış, hesaba çekilmiş olacaktır. Onun için bizler kendimize ait olan zerrelerle de uğraşmamız gerekiyor. Ya o bunu yapmıştı, o bunu kışkırtmıştı. Muhterem kardeşlerim, komşumuzla, arkadaşlarımızla, eşimizle, çocuklarımızla yaptığımız şeylerde bizim hiç hatamız yok mu? Bu hatalarımız için istiğfar dilememiz gerekmiyor mu ki Allahuazza ve celle sözümüzü tesirli kılsın? Kıyamet kıymeti gören, kıyameti gören her emzik emzikli kadın emziğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün. Oysa sarhoş değillerdir. Fakat bu halde olmalarının sebebi sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Hac suresi ayet 2. İşte böyle çetin bir gün yani doğan çocukların bile saçlarının ağardığı, en tahir insanlar olan peygamberlerin bile Ya Rabbim selamet ver, Ya Rabbim selamet ver, Ya Rabbim beni koru, Ya Rabbim nefsimi kınıyorum dedikleri o gün Selamet ver diye yalvardıkları, diye bağırdıkları Yeryüzünün darmadağınıp olduğu o gün yüzünün dağılıp döküldüğü o gün Emzikli kadınların emziğini unuttuğu o gün Hayvanların başıboş salındığı o gün Saçların ağardığı o gün, gözlerin görmediği o gün, kıyametin kopup dağıldığı o gün, herkesin ecelinin son bulup toplandığı o gün gelmezden önce nefsimizi kınama zamanı gelmedi mi? İbni Kayyım Rahimullah diyor ki, hala düşünür müsünüz? Her nefsin kendini kınama zamanı gelmedi mi? Ne zaman uyanacaksınız diyor? Ne zaman bu zilletten, bu aşağılıktan kurtulacaksınız ki... Allah da sizi yeryüzüne hakim kılsın diyor. Yaradılmış olduğu gaye uğruna ne yapıp ne yapmakla sorulacağı o gün, ayakların ayrılmayacağı o gün, utançların açığa çıkartılacağı o gün gelmeden önce yararlı işlere koşma zamanı gelmedi mi? Utanç verici şeylerin bütün mahşerde insanların huzurunda Açıklanacağı o gün gelmeden tövbe etme zamanı gelmedi mi diyor. Yine sahihi müslimde Allah'a Resulü her işin bir hızlı bir yavaşlama devresi vardır diyor. O hızlı devre kapanıp da duraklama zamanı mı geldi? Bu duraklama zamanında hadis üzerinde ilim irfan üzerinde karar kılma zamanı gelmedi mi diyor. o gün diyeceksiniz ki eğer bugün deme, demediyseniz bugün nefsinizi kınamadıysanız o gün diyeceksiniz ki vay bize vay yazıklar olsun bize bu kitaba ne olmuş irili ufaklı büyük küçük her şeyi toplamış bugün bizim huzurumuza çıkartılıvermiş işte o gün nefsini kınama vardır ey insanlar mutlaka nefislerin kınanması vardır ya dünyada kınarsın nefsini Günahlarından dolayı istihbar edersin. Kırdığın kardeşlerin kalbini alırsın. Kırdığın komşudan helallık dilersin. Akrabalarla kestiğin ilişkileri düzeltirsin. Bundan dolayı zerre olan hatanı dahi kınarsın. Ya da bugün kınamazsan o gün kınarsın diyor. Mutlaka nefsini kınama vardır. Kehf suresi ayet 49. Diyecekler. Evet o gün Kişi işlemiz olduğu her hayır ve her, her şerden dolayı hesaba çekilecektir. Hayırı ve şerri zerre miktarı kadar dahi olsa her kim zerre kadar iyilik yaparsa mutlaka karşılığını görecek. Her kim de zerre kadar kötülük ve şer yaparsa mutlaka karşılığını görecek. Onun için muhterem kardeşlerim içtimai hayatımızda zerre kadar olan şerlerimizi dahi biz bunu kabullenip Rabbimize istikrar dileyelim bizim bu zerre hayır şerrimize sebep olan diğer insanın da anlaması için Allah'u subhane ve teala'ya onun için dua edelim muhterem kardeşlerim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır bir kul şu dört şeyden suale çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayakları ayrılmayacaktır ömrünü ve ona, onu nerede harcayıp tükettiğini. Muhterem kardeşlerim, ömrünü saat ve gün olarak alın. Bu gününü nerede harcadın? Bu gününü nerede tükettin? Bugün ölsen, bugünün hesabını Allah'ın huzuruna vardığın zaman, herkes diyor direkt olarak, Subhanehu Wa Taala'nın huzuruna çıkar. Ömrünü nerede harcadın ve nerede tükettin diye hesaba çekilir. Bir gün olarak alın. Bu gününüzü akşamdan hesaba çekin. Bugün ben ne yaptım? Nerede harcadım? Hangi hayırlara koştum? Hangi şarlarda bu beden ve uğuzlarımı yordum diye hesaba çekiniz. Ömer radıyallahu ve Hasan-ı Basır radıyallahu anh, akşam diyor nefsimi hesaba çektim. Ya ben şu anda öldürülürsem işlemiş olduğum zerre günahtan dolayı hayır ve iyiliklerin boşa çıkartılırsa ayetini düşünüyor Hasan-ı Basır radıyallahu anh. Bundan dolayı boşa çıkartılır da Allah'ın huzurunda bugün iflas etmiş olarak çıkarsan bunun hesabı bana sorulursa hüngür hüngür ağlıyor çevresindeki komşuları da ağlıyor. Sabah olunca ey Hasan bugünkü ağlama nedendi diye sorulduğunda bugünkü günahlarımdan geçirdiğim boş zamanından dolayı kendimi mahkemeye çekip hesaba çekip bundan dolayı ağladım diyor. Evet muhterem kardeşlerim gençlerimiz internetlerle bilgisayarlarla televizyonlarla birbirimizle cedelleşmeyle ömrümüzü harcıyoruz. Allah için yatağımıza girip nas felak ihlası okuduktan sonra sabah kalkıp akşama kadar günümüzün hesap ve mahkemesini yapalım bakalım. Karımız mı fazla zararımız mı fazla? Bize örnek Allah'ın Resulü'nün sahabesidir toplumdaki cahil insanların yaptıkları değildir amellerinle ne yaptın malını nerede kazanıp nerede harcadın bedenini nerede yıprattın diye sorulmadıkça kulun ayakları Allah'ın huzurundan ayrılmaz diyor ey insanlar değerli bir insana hediye verirken hediyenizin alaycı ve küçültücü olmamasına dikkat edersiniz Allah'u Azza ve celle'ye yaklaşırken vasıt olarak kullandığınız amel ve ibadetlerinizi ona göre yapınız bugün bir insanın dahi duymasından utanıp haya ettiğiniz şeyleri alemleri ve kainatı yoktan var eden Allah görüp gözetmektedir utanacağınız şeyi yapmayınız çünkü mahşer günü bütün insanların huzurunda Utanacağınız şeyler açıklanacaktır diyor. Düşününüz annenizin, babanızın, karınızın, çocuklarınızın yanında ve utanabileceğiniz bütün insanların huzurunda amelleriniz açıklanacaktır. Ona göre hareket ediniz. Bir insanın dahi görmesine tahammül edemeyeceğiniz, utanacağınız şey mahşer günü bütün insanların içerisinde açıklanacaktır. Kıyamet gününde insanların ilk hesaba çekilecekleri nam şey namazdır. O gün Rabbimiz Azza ve Celle meleklerine kulumun namazına bakın. Namazı tamamsa sahir şeyleri de tamamdır. Namazını zayi etmişse Allah için her nefis kendini düşünsün. Namaz vakitlerimizi neyin başında geçiriyoruz? Namazlarımızı neden dolayı kısa tutuyoruz? Biraz daldık eğleniyoruz şunu bitirelim de namazımızı sonra kılarız diye nefsimiz bize vesvese vermiyor mu? Namazı ifsat olmuşsa sahir amellerin hepsi ifsat olmuştur diyor muhterem kardeşlerim. Ebu Davut İbni Macatirmizi, Ahmet Bin Hambel'in müsnedi, hakimin müstedireyinde sayı olarak rivayet etmişlerdir. Ebu Davut 2. cilt 864'te. Diğer bir hadisi şerifte de ifade edildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kulun kıyamet gününde hesabı vereceği ilk ameli namazdır Eğer namazı selah bulursa sair amelleri de selah bulur Namazı ifsat olmuşsa sair amelleri de ifsat olmuş Boşa çıkmıştır Yine Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 4-130 numaralı hadis Değerli kardeşler kıyamet gününde kişinin Karşılaşacağı en zor şeylerden bir tanesi de cenab Allah'ın kişinin kendi azalarını konuşturmasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kıyamet gününde insanların biri ey Rabbim sana kitabını ve Resuluna iman edip namaz kıldım, oruç tuttum, bana e, nasip ettiğim malımdan sadaka verdim diye Allah'u azza ve celleye mazeret sunar. Ve gücü, gücüm yettiğince seni övdüm, yücelttim der. Bu kişi kendi kendine acaba kim bana şahitlik edecek der. Subhana ve Teala de o zaman dilin sussun, şahitlerin konuşsun der. Kişi de acaba benim aleyhimde şahitlik kim edecek der. Dil susar, ağız kapanır. Bütün organlar baldırları Etleri derileri elleri konuşmaya başlar dilinin aleyhinde şahitlik eder sonra dil ona çekişir neden konuştun neden benim aleyhimde şahitlik ettin seni susturup bizi konuşturan Allah'tır o gün utanacağın şeyleri yapmamalıydın der Müslim 8. cilt 2968 numaralı hadis muhterem kardeşlerim onun için günahlarına birinin şahit olmasına da gerek yok günahlarında ısrar edersen günahların çepeçevre kendini kuşatırsa dilin susup baldırların derilerin şahitlik edeceği o gün de gelecek Rabbim de Kerim kitabında azaların şahit tutması hakkında şöyle buyurmuştur o gün kendi delilleri kendi dilleri ile ve ayakları yapmış olduğuna kendi derileri şahitlik edecektir. Ve yine Allahu Teala onların derilerinin şahit olacağına şöyle bildirmiştir. Onlar derilerini ayetlerimizin için şahitlik ettiniz derler. Biz her şeyi konu konuşturan Allah'tır. Seni susturan, bizi de konuşturan Allah'tır derler. Derileri Fusilet suresi Ayet 21, muhterem kardeşlerim, bütün derilerimiz yaptığımız günahlarımıza, aleyhimize şahitlik edecektir. Onun için, yahu şu günahı işledim, yanıma kar kaldı, kimse görmedi şeklindeki şeytanın vesvesesi de bizi aldatıcı bir şeydir. Biliniz ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süstür. Aranızda böbürlenmeniz, övülmeniz için bir araçtır. Mal ve evlat sahibi olmak istediğinden başka bir şey değildir. Bu yağmurun bitirip ekinciye sunduğu bir mükafak gibidir. Ekinleri çoğalır, kurur, ekinci onu orakla birlikte döver, harmanında döver. Bunun üzerine şiddetli bir rüzgar gönderilir. Ekinleri sahibine hiçbir fayda vermez. Ey iman edenler, dünya hayatı da sizin için böyledir. Evet, belki de torunumuzun torununun torununun damadını için biriktirdiğimiz bir mal. Bunun için yarışırız, bunun için Allah'ın haramlarını ihlal ederiz, Allah'ın kanunlarını çiğneriz ve ona ulaşırız, biriktiririz de, belki bize düşman olacak bir kavme miras olarak biriktiririz ve ona bırakırız hadit suresi ayet 20 işte müminlerin emri Ömer radiyallahu anh bu emsali, emsali ayeti kerimeleri çok iyi anlamış ki idaresi altında bulunanlara şöyle buyurmuştur hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz kıyamet günü Tartılardan önce amellerinizi tartınız. O büyük gün, haşir günü gelmeden önce ona hazırlık yapınız. Nefislerinizi kınayınız. Kınanmayan nefis o gün kınanacaktır. Cedel ve tartışmalarınızda kendinize bakınız. Şeytan hep karşınızdakine baktırır diyor. Muhterem kardeşlerim, hakikaten de nefsimi kontrol ediyorum. Bir tartışmada, cedelleşmede, hep karşımızdaki, karşımdaki insanın hata ve kusurlarına bakıyorum. Peki kendimin bunda hiç payı yok mu? Zerre kadar da olsa payı yok mu? Bundan dolayı nefsimi kınamam gerekmez mi? Evet Ömer'in nasihatı üzere hepimiz böyle bakmalıyız. İşte bütün ashabı kiranın Allah katından razı olmuş bu insanların nefislerini kınama yollarına bakınız. Amr bin Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından bir grup, grupla tanıştım ve onlarla arkadaşlık yaptım. Bize kıyamet gününde insan olarak en iyi kişinin nefsini kınayan kişi olduğunu, nefsini hesaba çeken kişi olduğunu haber verdiler diyor. Allah katında en iyi kişi, kıyamet günü en rahat edecek kişi, nefsini hesaba çeken, nefsini kınayan, nefsini suçlayan kişidir diyor. Kitabı Zühd Ahmet bin Hanbel'in Kitabı Zühd'te. Daha sonra Tabiin nesil e, Tabiin'den nefisleri kınayanlar işte hasan Hasani Basri'nin daha önceden misalini verdiğimiz gibi Hasani Basri bir gün sabaha kadar ağladı. Giysilerinden bir kısmı ıslandı. Yatağından bir kısmı da ıslandı. Aile efradı da etrafına toplayıp onlar da ağladı. Sabah komşular ya Hasan seni akşam o şekil ağlatan şey neydi? Allah'a yemin olsun ki yaptıklarımdan dolayı nefsimi kınadım. Bütün yapıp ve işlediklerim gözümün önüne geldi. Günahlarımdan dolayı amel ve ibadetlerimin boşa çıkmasından korktum. Kınamalarımdan dolayı Allah'ın veli ve dostu olan bir kulu kınamış olacağımdan korktum diyor. Muhterem vadeşerim bol keseden kınarız tenkit ederiz. Ya Allah'ın dostu edindiği, dost olduğu, veli edindiği, dostum dediği bir kulu kınıyorsak, onun aleyhinde atıp tutuyorsak, onun aleyhinde kını, kınama yapıp insanlara onu ifşa ediyorsak ve devamen Hasan-ı Basri diyor ki, Korkarım ki Allah'ın dostunu kınamış olurum. Bundan dolayı Allah bana düşmanlık eder. Amellerimi boşa çıkarır. Bunu hatırladım da, Bundan dolayı ağladım. Ya Hasan, vallahi bizler de ağladık. Ama hiç böyle düşünmemiştik. Bundan sonra biz de nefsimizi kınayalım. Allah'ın dostlarına, Allah'ın veli edindiği, dost edindiği kullar hakkında konuşurken de dilimizi dişlerimizin arkasına çekelim diyor. Münazara ettiğimiz, kınadığımız, günahlarını ifşa ettiğimiz veya... İlim aldığı insanlara kendinin günahlarını anlattığımız insanı olur ki Allah dost edinmiş olur. Ve hadisi kutsi de kim benim veli kuluma düşmanlık ederse bana düşmanlık etmiş olur. Olur ki Allah korusun Allah'ın dost edindiği o veli kula düşmanlık etmiş oluruz da basit kelimeler bizim nezdimizde olur da Allah katında büyük olur. Bundan dolayı Allah'u azze ve celle vermiş olduğu şu İslam nimetini bile alır. İlim ehliyle, cemaatle, toplulukla uğraşan, onları kınayan, yeren insanlar müşahede etmişsinizdir. Biz buna bizatihi şahit olmuşuzdur. Allahu Azze ve Celle İslam'dan birçok ameli, sonra da İslam nimetini o insanlardan almıştır. Olur ki Allah'ın bir veli, veli kuluna, dostuna çatmıştır bu insan. Kitab-ı Zühde rivayet edilmiştir. Eğer şeref kazanmak ve zilletten kurtulmak istiyorsak isek bilelim ki izzet müminlerde şeref müminlerdedir. Bunların dışındaki yerlerde aramayalım. Çünkü onlarla onlardan başka yerlerde aramak zillet ve aşağılıktır. Bu zillet ve aşağılık ev halkına dahi yansır. Bizler çok zillet zillet içerisinde bir topluluk idik. Allahu Azza ve Celle bize İslam'la şereflendirdi, aziz kıldı, yüceltti. Biz şerefli olduk. Bizi takip edenler de şeref ve izzet bulacak. Her kim izzet ve şeref ararsa bilsin ki İslam'dadır. Müminlerin yanındadır. Bundan başka yerlerde ararsa o muhakkak aşağılanır, hakir kılınır ve oyun haline düşer. Belki de bir topluluk onunla alay eder hakibin müstedinde öyleyse muhterem kardeşlerim kendimize gelelim kendimize çeki düzen verelim nefsimizi kınayalım hatalarımızdan dolayı tövbe edelim kalplerini kırdığımız Müslümanlardan helallık dileyelim Allah'u Azza ve celle kalpler arasında yumuşaklık feydalasın onlarla helallaşalım onlara sarılalım bundan sonra Allah'ın veli kulları olan müminlere karşı düşmanlık göstermeyelim. Gerekli yere düşmanlık gösterilmediği zaman gereksiz ve yasak olan yerlere düşmanlık gösterilir. Çünkü insanın fıtratında düşmanlık gösterme vardır. Mümine düşmanlık gösterilsen, kafire dostluk göstersin. Kafire dostluk gösterilsen, mümine de düşmanlık gösterirsin ve yine öyle olmasıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan taifenin asabının yolu olduğu, bunların yolunu takip edenler olduğunu söylemiştir. Kurtulan taife benim ve asabımı takip eden taifedir. Tirmizi 4. cil 2779 numaralı hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere zikretmiştir. Rabbül alemin bizleri kurtulan taife olarak zikrettiği sahabeyi kiramın yolunu, Resul'un yolunu takip eden kullarından eylesin. Rabbimiz elimizden, dilimizden, hal ve hareketlerimizden hiçbir mümine, sevdiği hiçbir kuluna zarar verdirmesin. Elimizin, dilimizin, nefsimizin şerrinden de bizleri muhafaza kılsın.